Allahu Akbar. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Amin. la Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ve hayral hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînner. Allah izin verirse bugün konumuz Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in bidatlere ve bid'at ehline karşı tavrı, tutumu, bidatlere bakış açısı üzerine olacak. Ehli Sünnet ve'l aykırı olan bid'atler bazen ince meselelerde bazen önemli temel konularda olabilir. Bidat ehlinin bir kısmı özü itibarıyla diğer bir kısmı da kullanılan isim ve ıstılahlarda ehl-i sünnet ve cemaate aykırı düştüklerinden cemaat nazarında 3 kısma ayrılmışlardır. Bunlardan birincisi Şia'nın müfaddela Kolu ile Mürciye Fırkası. Bunlara kafir diyen yoktur. İkincisi, Harici ve Rafizi Fırkası. Bunları tekfir edenler de etmeyenler de mevcuttur. Hem tekfir eden hem etmeyen vardır. Üçüncüsü ise, Mutlak Cehmiye Fırkasıdır. Bunlar ittifakla tekfir edilmişlerdir. Bu durumda, dinin ve kelamın temel ilkelerine muhalefet edenlerin dereceleri de farklıdır. Bunların bir kısmı tartışma götürmeyen önemli ve açık konularda, diğer bir kısmı da kapalı ve ince meselelerde sünnete muhalefet etmişlerdir. İttifakla kafir addedilmeyen, kafirlerden sayılmayan bidat ehli konusunda, mesela mürcie Fırkası önceleri bazı fakihler tarafından tasvip görmüş. Herhangi bir eleştiri olmadan kısmen de olsa sünnet ehli ile uyum sağlamıştır. İrca ve taftil konusunda hatta aşınca ehli sünnet âlimleri onlardan nefretle bahsedip çeşitli tenkitler yapmışlardır. Mürciyenin durumu diğer fırkalardan biraz farklıdır. İmam Ahmed onları tekfir etmemiştir. Bunların bidatleri fıkıh halinleri arasında teferruatla ilgili meselelerde ortaya çıkan ihtilaflar olmuştur. Tartışmaları genelde lafzi ve isimlerde, isimler üzerinde olduğundan dolayı sözlerinden bahsedilirken onlar diğer fırkalardan tamamen ayrı ele alınmıştır. Bu bir nevi meşru tartışma kablinden değerlendirilmiştir. Lakin dinin temel ilkelerine yönelik olduğundan yine de bidadehli sayılmışlardır. Mufattılaya gelince yani Şia'nın... Ali radıyallahu anhı, Ebu Bekir radıyallahu anh'den üstün tutan kısmı da aynı bunun gibidir. Bunlar da tekfir edilmemişlerdir. Bidat olmasına rağmen fakirlerden bir kısmı da bu görüşte bulunmuşlardır. Şia'nın bu koluyla Mürciye ne İmam Ahmet ne de diğer selef imamları tarafından kesinlikle tekfir edilmemiştir. Kafir olup olmadıkları konusunda ihtilaf edilen bidat ehline gelince ilim sıfatını inkar eden yani Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını inkar eden kaderiye, aşırı gitmeyen rafiziler, cehmiye ve haricilerin tekfiri konusunda İmam Ahmet'ten iki rivayet vardır. Bu onun genel görüşüdür. Kendisi, ben haricilerden daha şerli bir topluluk görmedim demiş olmasına rağmen, haricileri ve ilim sıfatını inkar eden kaderileri tekfir etmediği rivayeti daha kuvvetlidir. Bunları tekfir etmeyenin tekviri hakkında da iki rivayet vardır. Fakat tekfir edilmeyeceğine yani bunlar tekfir etmeyenin de tekfir edilmeyeceğine dair rivayet daha kuvvetlidir. Tekfirci olmayanın yani bu fırkaları tekfir etmeyenin de tekfir edileceği hakkında umumi bir genel bir ihtilafın varlığında bahsetmek bir hatadır. Abdullah bin Mübarek ve Yusuf bin Esbat gibi selef alimleriyle İmam Ahmet'in asabından bazılarının görüşüne göre cehmiye 72 fırkadan sayılmamıştır. Yani bu ümmetten sayılan, sapık fırkalardan sayılan 72 fırkanın da dışında görülmüştür. İmam Ahmet de dahil olmak üzere bütün ehli sünnet alimlerine göre bidat fırkalarının aslı, kökü, hariciler, şia, mürce ve kaderiye'dir. Yine... Allah Azze ve Celle'nin ahiret günde görüleceğini inkar eden ve Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen kimse de bu imamların ittifakıyla kafirdir. Ebu Mansur Es-Secezi bunlardan ümmet tarafından küfrü ilan edilen ve edilmeyen olmak üzere iki rivayetin varlığından söz etmiştir. Bunun için imam Hatta bir şöyle der. Bunlar tagliz yoluyla bunu söylemiştir. Onların ebediyen cehennemde kalıp kalmayacakları konusunda müteahhirin yani sonraki dönem alimlerimiz ihtilafa düşmüştür. Bir kısmı ebedi kalmazlar derken Ebu Hatim ve Ebu Züra gibi önceki hadis alimlerinin birçoğu ebedi olarak cehennemde kalacaklarını söylemişlerdir der. Tekfir edilmelerinde ihtilaf edilmeyen bidat ehline gelince... İmam Ahmed bin Hanbel'in meşhur mezhebi ve diğer ehli sünnet imamların ittifakıyla Cehmiye fırkası tekfir edilmiştir. Zira bu fırka Rahman'ın sıfatlarını iptal etmektedir. Sözleri de açık bir şekilde Kur'an'a ters düşmektedir. Bu sözlerinin hakikati ise yaratanı, Rabbi ve Resulü'nün diliyle kendin, kendi kendi zatından haber verdiklerini inkar etmektir. Bu sebeple Abdullah bin Mübarek Allah rahmet eylesin şöyle diyor: biz gerektiğinde Yahudi ve Hristiyanların sözlerini nakletmemize rağmen Cehmiye'nin sözlerini ağzımıza almaya dahi cesaret edemiyoruz demiştir. Bunun dışında yine birçok imam onların Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafir olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda Kur'an mahluktur, Allah ahiret günü görünmez, o arş üzerinde değildir, ilmi, kudreti, rahmeti, gazabı ve buna benzer ispatlar yoktur diyenleri de tekfir etmişlerdir. İmam Ahmet ve diğer imamların nürce fırkasını tekfir etmedikleri kesindir. Bunları tekfir ettiklerine ya da tekvirleri tartışmalı olan e, bidat ehlinden saydıklarına dair onlardan herhangi bir nakil söz konusu değildir. Çünkü bu imamların katında asıl olan cehmiye ve müşebbihe gibi fırkaların kafir olduğudur. Yani bu iki fırkayı tekfir etmişlerdir. Ehli sünnet ve cemaatin belli bir şahıs hakkında verilecek hükümle ilgili mezhebine gelince Allah rahmet eylesin İbn Teymiye şöyle e, açıklıyor bu konuyu. Ehli sünnet ve cemaat bazı bidat fırkalar hakkında genel anlamda küfür, günah ve fısk gibi suçlardan dolayı hüküm vermekle Müslüman olduğu belirlenen muayyen bir kişi hakkında hüküm vermek arasında büyük bir fark görerek bu konuda titiz davranmıştır. Asi Fasık veya kafir olmasını gerektiren bir bidata işleyen kimse, şüphe götürmeyecek bir şekilde, kesin bir delille sünnete ters düştüğü kanıtlanmadığı müddetçe tekfir edilemez. Ahiret ile ilgili hükümler hakkında da aynı titizliği göstermişlerdir. Ben, muayyen bir şahsı, kafir, fasık veya asi ilan etmekten, herkesten daha çok nefret ederim. Fakat bu vasıflardan birinin, o kimsede bulunduğu, Kur'an ve sünnetten delillerle sabit olursa o başka. Tabiatıyla böyle bir durumda suçun türüne göre hüküm vermek zaruret haline alır. Ben Allah Teala'nın bu ümmetin hatalarını affedeceğine inanıyorum. Selefin ve imamların şöyle şöyle konuşan veya yapanın tekfir edileceği mahiyetinde kullanmış oldukları söz ve genel umumi değerlendirmeleri de bir hak olarak kabul ediyorum. Yalnız genel ile özel arasında bir fark olması şarttır. Bu ümmet, bu ümmet arasında tartışma konusu olan önemli meselelerin ilkidir. Vait yani ahiretteki ceza meselesi gibi bu konudaki naslar da geneldir. Mesela Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Haksız olarak yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz ki karınlarına ateş doldurmaktadırlar. Zaten onlar alevlendirilmiş ateşe gireceklerdir. Bu ve buna benzer naslar müşahhas olmayıp genel bir hüküm taşımaktadır. Yani ifadeleri geneli kapsayıcıdır. Selefte bunun benzeri bir metot uygulamıştır. Bir de şu var, tevbe, kötülükleri örten hasenat, iyilikler, keffaret olan belalar veya kabul gören bir şefaat bu hükmün şahıs üzerinden kalkmasına vesile olabilir. Tekvir meselesi de böyledir. Bu şekilde baktığımızda bu söz sünneti yalanlar mahiyette görünse bile o kişi İslam'la yeni tanışmış ya da tebliğin ulaşmadığı uzak bir yerden gelmiş olabilir. Bunun gibi mücerret bir inkarla aleyhinde delil olmadan bir kimse tekvir edilmemelidir. Zira bu kimse nasıl duymamış veya sabit görmemiş olabilir. Veya hutta yanlış da olsa yorum getirerek tevil ederek bunun aksını kanıtlamaya çalışmış olabilir. İbn Teymi' bunları Mecmu'ul Fetava'nın 3. cildinin 229 ile 231. sayfaları arasında bu şekilde açıklıyor. Aslına bakılırsa küfür sözler Şer'i delillerin gösterdiği gibi kitap, sünnet ve ümmetin icmasıyla genel anlamda küfür kabul edilenlerdir. Çünkü iman Allah ve Resulünün belirlemiş olduğu hükümlerle tanınır. İnsanların keyfi ve kişisel görüşleriyle vereceği hüküm tamamen farklıdır. Hakk'ın koymuş olduğu tekfir şartları gerçekleşmeden söylemiş olduğu sözden ötürü bir kimseyi küfürle itham etmek gereksizdir. Mesela İslam'la yeni tanışmış ya da uzaklardan gelmiş olup da naslardan haberi olmayan veya duymuş olduğu nasın Kur'an ve sünnetten olduğuna kanaat getirmemiş olan bir kişi, içki veya faizin helal olduğunu söylediği zaman hemen onu tekfir etmek mi gerekir? Bazı selef alimleri de var olan mevcut nas kendilerine ulaşmadan önce bir takım şeyleri inkar etmişlerdir. Yine sahabe, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sormadan önce ahirette Allah'ı görme gibi bazı şeylerde şüpheye düşmüşlerdir. Namaz zekat, oruç ve hac gibi ibadetlerin farziyetini, bunların farz oluşunu inkar, zina, içki, kumar ve mahrem kadınlarla evlenme gibi haramları helal kabul etmek elbette küfürdür. Lakin nasıl duymayan, İslam'a yakın zamanda girmiş olan, uzaklarda olup da hükümleri öğrenemeyen, duyduklarının Allah Resulüne ait olduğunu bilmeyen kişiler, mücerret inkardan ötürü tekfir edilemezler. Cehmiye ise, bilinçli olarak kitap ve sünnete muhalefet ettiğinden dolayı, fiili ve ameli durumları üç şekilde değerlendirilmiştir ve eleştirilmiştir. Birincisi kitap, sünnet ve icmadan kendi sözlerine ters düşenleri tahrif ile reddederler. İkincisi onların aralarında söylemiş olduğu sözün neyi gerektirdiğini bilmeyenler olmasına rağmen sözlerinin gerçeği yaratanı yaratışını reddetmektir. Allah'ın vububiyetini inkar ifade etmektedir. Allah'ı kabul etmek imanın temel ilkesi olduğu gibi onu inkar etmekte küfrün temel ilkesidir. Üçüncüsü bunlar ümmetin ve sağlam fıtrat sahiplerinin ittifakla kabul etmiş oldukları şeyleri de reddetmişlerdir. Kesin ispat olmadan şüpheye dayanarak hiç kimse tekvir edilemez. İslam olduğu yakinen bilinen bir kişinin aleyhindeki delil ispatlanıp Ortadaki şüphe izale edilmeden o kimse tekfir edilemez. Cehmiye'nin tekfir edilmesi hususunda sünne ehli arasında çıkan anlaşmazlığın asıl nedeni delillerin birbiriyle çakışmasıdır. Bu alimlerin bir kısmı küfrü gerektiren delillere, diğer kısmı da iman göstergelerindeki küfre mani hallere bakarak hüküm vermeye çalışmışlar. Böylece iki görüş ortaya çıkmıştır. Bu kimseleri tekfir edenlerin de daima şu gibi genel ifadeler kullandıklarını görürüz. Kim böyle derse kafir olur. Yani umumi bir ifade kullanırlar. Bu mahiyetteki sözleri işten kimse, bu gibi sözleri söyleyen herkesin kafir olduğuna kanaat getirir. Muayyen, belirli bir şahsın tekvirini engelleyen veya onun tekvirini gerektiren şartların varlığından haberdar olmadığı gibi kesin bir delil olmadan genel hükümleri belli muayyen bir şahıs hakkında uygulanamayacağından da haberdar değildir. Bu en azından bir tedbirsizlik ve ihtiyatsızlıktır. İmam Ahmet bin Hanbel ve diğer imamlar bu geninlemeyi yapmalarına rağmen aynı durumda olan birçok kişiyi tekfir etmekten kaçınmışlardır. Yani genel anlamda mesela Kur'an mahluktur diyen kafirdir diye genel bir ifade kullanmalarına rağmen Cehmiye fırkasına mensup muayyen bazı şahısları tekfir etmekten kaçınmışlardır. Fakat bir rivayete göre Kur'an'ın mahluk olduğunu ve Allah'ın ahirette görülmeyeceğini söyleyen cehmillerden belli bir takım şahsları tekfir ettikleri de vakidir. Yine İmam Ahmed'in belirli bir kavmi, topluluğu tekfir ettiği gelen rivayetler arasındadır. Bu meselede ondan iki rivayetin bulunması dikkat çekeceğinden dolayı bunun açıklanması gerekir. O, Tekviiri gerektiren şartların varlığını ispatlayan delilleri görünce müşahhas olarak belirli bir şahsı tekvir etmiştir. Mani engel teşkil edecek delilleri gördüğünde ise muayyen şahsı tekviir etmekten kaçınmıştır. Genel olarak tekvir ettiğine dair sözü, sözü de zaten herkes tarafından biliniyor. Bu, bu açıklamalardan iki önemli ilke ön plana çıkıyor. Birincisi hiç şüphesiz iman İlim ve hidayet, kitap ve sünneti kaimdir. Bunun aksi ittifakla küfürdür. Allah'ın sıfatlarını, ahiret günde görüleceğini, arş üzerinde oluşunu, Kur'an'ın onun sözü olduğunu, Musa aleyhisselam ile konuştuğunu, İbrahim Aleyhisselamı halil dost edindiğini yalanlamak küfürdür. Hadis ehlinin ve imamların söylemek istedikleri budur. İkincisi, genel tekfir. Belli bir şahsı tekfir etmek için belli deliller gerekir. Zira hüküm şartların varlığına ve mani teşkil edecek engellerin bulunmamasına bağlıdır. Sünnete karşı gelen bu cahillerden herhangi birini müşahhas olarak tekfir etmek sünnet gibi bir delilin mevcut olmasına bağlıdır. Yani böyle kimselerin sözleri küfrü gerektirir gibi görünse bile Peygamberlere karşı oldukları belirlenmeden tekfir edilmeleri caiz değildir. Bu herkes için geçerlidir. Kaldı ki bidatların şiddet derecesi farklı farklıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Birinde mevcut olmayan iman diğerinde bulunabilir. Kesin olan bir iman şüphe yoluyla yok edilemez. Yakin şekle zahil olmaz. İman ancak kesin delinin ortaya çıkıp şüphenin ortadan kalkmasıyla gider. Lanet getirmek cezayı gerektirir ve ona umum olarak hüküm verilir muai belirli bir kişiye lanet etmek caiz değildir Zira kesin günahkar olan bir kimsenin işlemiş olduğu günahlardan kurtulabilmesi için çeşitli sebepler bulunmaktadır Mesela ciddi bir tevbe yapmış olduğu iyilikler uğramış olduğu bela ve musibetler ile makbul bir şefaat kişiyi temize çıkarabilir Kitap ve sünnetten kesin delil olmadan herhangi bir kimsenin Cennetlik veya cehennemik olduğunu söylemek caiz değildir. Sadece zanna dayanarak hüküm verilemez. Elü ve Sünnet vel Cemaat, bidat ehlinden olan, muayyen, belirli bir şahsı kafir veya fasık ilan etmek için acele davranmamıştır. Kesin delil bulunup şüphe ortadan kalktıktan sonra o kişi hakkında ancak hüküm vermişlerdir. Bidat ehli için dahi aynı şekilde ihtiyallı davrananların, İhtilaflı konularda iştihat ve tevil yapan kimseleri, küfür ve fısk ile suçlamalarına ihtimal verilemez. Yapmış olduğu iştihatta hata eden hiçbir İslam alimi bu sebepten ötürü tekfir edilemez. Bu kimselerin cahil kimseler tarafından tekfir edilmesi kadar iğrenç bir şey yoktur. İslam alimlerini yapmış oldukları hatalı iştihattan ötürü ilk tekfir edenler, haricilerle rafizilerdir. Ehli sünnet ve cemaatin ittifakıyla, Yalnızca yapmış olduğu hatalı iştihattan dolayı bir müştehidi tekfir etmek caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dışında herkesin sözü alınabilir de, terk edilebilir de. Kabul edilmeyen hatalı sözünden dolayı hiç kimse tekfir edilemez. Fasık ve günahkar dahi ilan edilemez. Peygamberlerin masumiyeti konusunda konuşan İslam alimlerini tekfir etmekten kaçınmak, iştihatları hatalı bile olsa tekfiri def etmek şer'i bir vecibe olduğuna göre, Şüpheli meselelerde konuşan İslam alimlerini veya alimler topluluğunu ya da selef imamlarının tümünü delil olmadan tekfir etmek nasıl mümkün olabilir? Ehli sünnet ve cemaatin açık bir şekilde dinden çıkan müşriklere ve ehli kitaba bakış açılarıyla kıble ehlinden olan bidatçılara bakış açıları farklıdır. Söz konusu olan akidevi meselelerde hata yapan bidatçiler genelde imanın temel ilkelerine ters düşmekle beraber ya Yahudi, ya Hristiyan ya da müşriklere benzeyip onların yolları üzere gitmiş olanlardır. Veya yine imanın temel ilkelerinden sayılan haramlık ve vaciplik gibi meselelerde hatalı iştahat ve tevil yapanların grubundan sayılırlar. Zira tevatürle kesinlik kazanmış vaciplerin vücubiyetine ve haramların haramlığına inanmak bu dinin en önemli temel ilke ve kaidelerindendir. Bu meselelerde hatalı iştirat yapan kafir olmadığında ittifak edilmiştir. Fakat inkar eden böyle olmayıp ittifakla kafirdir. Bu değerlendirmeden sonra anlıyoruz ki Allah ve رسول'e iman edenlerden hata yapanlar büyük çapta müşriklere ve kitap ehline benzemektedirler. Buna göre de onlarla aynı muameleyi görmeleri gerekir. Lakin selef ve halef imamları hata yapanların tümü hakkında Diğer Müslümanlardan farksız İslami hükümler uygulamışlardır. Bidatçılardan birçoğunun katıksız münafık oldukları bilindiği halde, onlarda Müslümanların gördüğü muameleye tabi tutulmuşlardır. O kafirler Cehennem ateşinin en alt tabakasında olacaklardır. Diğerlerinin durumu ise gizlidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen kitaba inanan bir kimse, çeşitli bidatlere bulaşmış olsa da, her halükarda hiç inanmayan kimselerden çok daha hayırlıdır. Yani şia, Hariciler, kaderiye, mürciye ve diğer fırkalar ehli bid'at olmasına rağmen gayrimüslimlerle mukayese edilemezler. Zira Yahudi ve Hristiyanların İslam dinini kabul etmediklerinden dolayı küfürleri apaçıktır. Bid'atçiler ise kendilerinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda olduklarını zannettikleri için bu bid'atları yüzünden kafir sayılmazlar. Zanla kafirdir dense bile bu farklı bir küfür kabul edilir. Ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet vel Cemat için gerekli olan ilk şey, bid'at ehline karşı tutum konusunda gerekli olan ilk şey, bid'at ehlinin iç yüzünü açığa çıkarmak, ümmeti onlardan uzaklaştırmak, sakındırmak, sünnetin ne olduğunu Müslümanlara iyice anlatmak, bid'atleri kökünden kazıyıp sahiplerinin zulüm ve düşmanlıklarını bertaraf etmektir. Allah rahmet eylesin, İslam İbn-i Teymiye şöyle diyor. Bana karşı olana kalbim geniştir. O tekfir, tefsik, iftira ve cahiliye taasubu göstermekle Allah'ın sınırlarını aşsa bile ben söz ve davranışlarımı kontrol altında tutarak bu sınırı aşmam. Bunları adalet ölçüsüyle tartarım. Allah'ın indirdiği ve aralarındaki ihtilaflarda hakem olarak insanlar için hidayet kıldığı kitabı kendime rehber edinirim. Evet i̇bn Teymiyye Allah rahmet eylesin bu sözleriyle bidat ehli sünnet ehline karşı ne kadar taşkınlık yapsa da hatta aşsa da ehli sünnetin tavrının kesinlikle haddi aşmamak olduğu kitap ve sünnetin sınırlarını muhafaza etmek olduğuna işaret ediyor. Bir kimsenin adaleti ve dini hakkında şahitlik yapabilmek için sadece duymak ve kontrol etmek yeterli olmayıp o durumun şeran açık olması gerekir. Bu insanlar arasında tartışılmaz bir ölçü ve bir hakikattir. Zamanımızda tüm Müslümanlar mütevatir olarak Ömer bin Abdülaziz ve Hasan el Basri gibilerin, Allah her ikisine de rahmet eylesin, adil ve dindar olduklarına şahitlik ederler. Yine aynı yolla Haccac bin Yusuf, yani Haccac-ı Zalim diye bilinen zat, El-Muhtar bin Ebi ubeyt Amr bin ubeyt Gaylan bin Kaderi, ve Abdullah bin Sebe'er Rafizi gibilerin ise zalim ve bidatçı olduklarına şahitlik ederler. Eğer gaye bir kimsenin şahitlik ve velayetini reddederek onu fatih ilan etmek ise işte o zaman bu metot uygulanır. Aksi takdirde onun şerinden korunmak için daha basit tedbir yeterlidir. Müslümanların ortak görüşlerine göre herhangi bir bidatin davetçisi durumuna, e, durumunda olan kimse bazen öldürülerek bazen de daha ehven bir şekilde cezalandırılır cezayı hak etmediği veya uygulama imkanı olmadığı takdirde bidatı teşhir edilmesine ve insanların ondan uzaklaştırılmasına gayret edilir. Yani ondan sakındırıcı tedbirler alınır. Bu iyiliği emir ve kötülükten yasaklama kapsamına giren önemli bir vecibedir. Ehl-i sünnet alimlerine göre kişiyi heva ehli yapan bidat, kitap ve sünnete muhalif olandır. Haricilerin, rafızilerin, kaderiyenin ve mürcenin yapmış olduğu bidatler böyledir. Abdurrahman bin Mehdi Allah rahmedesin diyor ki cehmiye ve Rafiziler mutlaka kaçınılması gereken fırkalardır. Bunlar ehli bidatın en şerli iki grubudur. Müslümanları tekvir eden, kanlarını ve mallarını helal kılan, kitap ve sünnette yeri olmayan bu tür bidatları ortaya çıkaranların öldürülerek veya kendilerine savaş açılarak dahi olsa engellenmesi vaciptir. Zira haddi aşanlar tecrid edilir ve cezalandırılır. Muttakiler de, takva sahipleri de desteklenirse işte o zaman Müslümanların işleri kolaylaşır. Ve bu Allah ve Resulü'nün rızasını elde etmek için en büyük sebeplerden, vesilelerden birisi olur. Kendisinde hayır ve şerri, itaat ve fujuru, sünnet ve bidatı bir arada bulunduran kimse, sahip olduğu hayır oranında sevap, şer oranında da günah kazanır. Günah işlediği ve bidat çıkardığı için sevabı ve sünnete kısmi uygunluğu göz ardı edilemez. Yani sırf bidatinden dolayı onun imandan elde ettiği hayırıyla, işlediği hayırlarla, itaatle kazandığı sevabı da göz ardı edilemez. Şunu da bilmek gerekir ki şeriat bize dünyada şahıslara hadleri uygulamamızı emretmektedir. Bu ister öldürme, ister sopa vurma celde, isterse diğer yöntemler olsun fark etmez. Dünyada kendisine had cezası uygulanan kimse ahirette cezalandırılmaz. Mesela adalet üzere olmasına rağmen haddi aşan ve tevil yapan kimsenin öldürülmesi ya da sahih bir tevbe imkanına sahip olduktan sonra tevbe eden kimseye had cezasının uygulanması gibi. Fakat tevil yapmayan kimsenin durumu tamamen farklıdır. Bilinen bir gerçektir ki ahirette kafir olarak haşrolundukları halde bu dünyada cezalandırılmayanlar vardır. Mesela cizye vermeyi kabul eden zimmiler ve Müslüman görünen münafıklar gibi. Onlar ahirette birer kafir olmalarına rağmen dünyada Müslümanlara uygulanan hükümlere tabi tutulurlar. Ceza ve mükafatın asıl yeri öbür taraftır. Ahirettir. Bu dünyada uygulanan müeyyideler ise zulmü kaldırıp adaleti getirmek ve böylece ictimai, toplumsal düzeni sağlamak içindir. Durum böyle olunca dünyadaki ceza Ahiretteki cezayı gerektirmediği gibi bunun akside söz konusu değildir. Aleykümselam ve Birçok selef alimi kafir olup olmadıklarına bakmadan insanları sapıklığa düşürerek dine zarar veren bidat davetçilerinin öldürülmesini emretmiştir. Kitap ve sünnete muhalif söz söyleyen veya ibadet eden bidat önderlerinin hallerini teşhir etmenin, ortaya koymanın ve ümmeti bu gibi kimselerden uzak tutmanın vacibliği Müslümanların ittifak ettiği bir huzurdur. İmam Ahmet'e sana namaz kılan, oruç tutan ve itikafa giren kimse mi yoksa bidat ehliyle uğraşan kimse mi daha sevimli gelir diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir. Namaz kılan, oruç tutan ve itikafa giren kimse bunları yalnızca kendisi için yapar. Bidat ehliyle uğraşan kimse ise bunu tüm Müslümanlar için yapar. Dolayısıyla bu daha fazletlidir cevabını vermiştir. Zira bu bir çeşit cihattır. Tüm Müslümanların yararına yapılmış kabul edilir. Çünkü Allah'ın yolunu, dinini ve şeriatını halis kılmak ve bunun için çaba sarf etmek, bidat elinin yapmış olduğu tüm zulüm ve haksızlıkları bertaraf etmek, ittifakla farz-ı kifaya kabul edilmiştir. Eğer Allah Teala dinini korumak için bazılarını görevlendirmiş olmasaydı, bu din fesada uğrardı. Bu bidatçilerin dine yapacakları tahribat, gayrimüslimlerin tahribatından daha büyüktür. Zira işgalciler Kalpleri ve dini ifsad etmeyip sadece halkı kendilerine tebaa yaptırma peşindedirler. Bidatçılar ise inanç ve akideye yönelik tahribat peşinde koşarlar. Din düşmanları kafir ve münafık olmak üzere iki gruba ayrılır. Allah Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam her iki grupla da savaşmayı emretmiştir. Münafık kimseler kitaba muhalif bidatler ortaya çıkardıklarında onu insanlardan gizlemişlerdir. Bu insanlara açık olmayınca, belli belirgin olmayınca ilahi emirler fesada uğramış ve din değişmiştir. Tıpkı olmasını kendilerinin de inkar etmediği bir takım değişiklikler nedeniyle bizden önceki kitap ehlinin dinlerinin ifsad olması, fesada uğraması gibi. Dolayısıyla münafık olmayıp onlara kulak verenler doğru düşündüklerini zannederek bu münafıkların bidatlerinin davetçisi olmuşlardır. Bu gibi kimseler Kısmen imanlı oldukları için daha büyük bir fitneye sebep olabilecekleri göz önünde bulundurularak durumları açığa vurulmalı ve bütün yönleriyle iyice izah edilerek bu bidatten sakındırılmalıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Hadiste ve rivayette, reyde, züt ve ibadette ulat yani aşırı giden kimselerin durumlarını beyan etmek vaciptir. İbadetle ilgili meselelerde Hatalı iştihadından dolayı mazur görülen müştehidin de hatası belirtilmeli, o mesele hakkında kitap ve sünnetin delalet ettiği söz ve amel yani doğrusu isabetli olanı açıklanmalıdır. Müştehidin hatası Allah tarafından affedildiği için bu hatalı iştihadı kötü ve günahmış gibi göstermemek gerekir. Aksine iman ve takva sahibi olduğu için methedilmeli, sevilmeli ve onun için dua edilmelidir. Allah Resulü'nün dönemindeki münafıkların ya da rafizilerin nifakı gibi bir nifakın belirlenmesi halinde bu durumun olduğu gibi aydınlatılması, ortaya çıkarılması gerekir. Böyle bir durumda ilim sahibi olmayan kimselerin konuşması kendilerine helal değildir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah için konuşmak gerekir. Bilmeden veya kendi düşüncesine uymadığı için kasıtlı konuşan bir kimse günah işlemiş olur. Şafi ve Ahmedin asabından bir grup ile İmam Malik'in asabından büyük bir kısmı kitap ve sünnete aykırı bidatler işleyen ya da işleten kimselerin katlini caiz görmüşlerdir. İmam Malik ve diğer bazı imamlar irtidat sebebiyle değil de yani dinden çıkmış olması sebebiyle değil de yeryüzündeki fesadı önlemek için kaderilerin katline cevaz vermişlerdir. Bu fetva delil gösterilerek eğer fesat çıkaran kimselerin zararlı faaliyetleri katledilmeleri dışında başka bir yolla önlenemiyorsa, bu kimselerin öldürülmeleri caizdir denilmiştir. Ömer ve Ali radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre harici ve rafizlerin harici ve rafizilerden muayyen belirli kimselerde öldürülür. Fıkıh alimleri öldürme olayında ihtilafa düşmüşlerse de, ısrar ettikleri halde onlarla savaşmanın vacip olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Savaşma öldürmeden daha farklı ve daha genel kapsamlıdır. Tıpkı saldırgan düşmana ve hatta aşan karşı çıkmanın e, vacip olması gibi. Bunlardan herhangi biri hakkında kitap ve sünnete göre hüküm verilir. İslam alimlerine göre nefsi arzularına uyarak, kendi görüşleriyle kitap ve sünnetin dışına çıkan harcilerin tüm kolları, mütevatir hadislerde bahsedilen ve eleştirilen, kınanan harcilerden ayrı değildirler. Hepsi de kınanmıştır. Bilakis onlar, Hürremiye, Karamita ve Nusayriye gibi Haruriye harcerinden daha şerlidirler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kendisinden sonra ilk bidatı çıkaranlar Haruriye harceri olduğu için, Hadislerinde onları çokça zikretmiştir. Harurelerden, haricilerden ismen bahsetmesinin diğer bir sebebi de, onlarla muhatap olanları bu konuda mutmain etmek içindir. Vermiş olduğu hükmü onlara has kılmamış, bilakis onların benzerleriyle karşılaşıldığında muhatapları için bir delil kılmıştır. Haruriye gibi harici kollarından, Rafizilerden ve buna benzerlerden herhangi biri hakkında takdir edilen hükme göre ölüm cezası verilip verilmeyeceği konusunda fıkıh alimleri iki görüş beyan etmişlerdir. İmam Ahmet'ten yapılan en sayıh rivayet katlin yani öldürülmesinin caiz olduğuna dairdir. Onların tekviri ve cehennemde ebedi kalmaları konusunda da yine iki ayrı görüş rivayet edilmiştir. Haruriye ve Rafiziler hakkında İmam Ahmet'ten gelen en sayıh rivayete göre Onların kitap ve sünnete aykırı olarak kullandığı sözleri ile, kullandıkları sözler ile kafirleri taklit ederek yaptıkları işler küfür sayılır. Fakat onların herhangi birisini müsetcel olarak, muayyen olarak tekvir edebilmek için tekviri gerektirecek şartların mevcut olması ve aksine bir kanıtın, yani bir herhangi bir e, tekvire mani durumun bulunmaması gerekir. Kesin delil olmadan, belirli muayyen kişilerin genel hükümlerin kapsamına alınmasının zorunlu olduğu görüşüne ancak harciler meyletmişlerdir. Onlar genel bir takım ifadelerden dolayı muayyen şahısları tekfir etmişlerdir. Küfür hükmünün verilebilmesi için risalet tebliği gereklidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği esasların hucut-i ikamesi yoluyla ikam edilmesi gerekir. Görüş belirten bu kimselerin çoğu, Kendisine tebliğ ulaşmayan kimselerdir. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın bunu tebliğ etmekle yükümlü olduğunu da bilmeyen insanlardır. Genel, genel anlamda bu sözün küfür olduğu söylenebilir. Yani şöyle söylemek küfürdür denilebilir. Terk eden kimsenin küfrün gerektiren delilin aleyhinde sabit olduğu kimse tekfir edilir. Onun haricindekiler bunun dışındadır. Yani her halükarda Tekfirin şartlarının oluşması ve manilerinin ortadan kalkması şarttır. Allah Resulü'nün şeriat ve sünnetinin bir kısmının dışına çıkan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriat ve sünnetine bağlı kılan Müslümanların kanlarını ve mallarını helal kılan kimseyle muharebe etmek, fasık biriyle muharebe etmekten daha uygundur, daha evladır. Velev ki bunu kendisini Allah'a yaklaştıran bir din edinmiş olsa bile. Bu sebeple bütün İslam alimleri bu tür ağır bidatlerin bilerek yapılan günahlardan daha kötü olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bu konuda hadisler de mevcuttur. Allah Resulü Aleyhissalat Vesselam, Sünnetin dışına çıkanlarla savaşılmasını, zalim imamlara ise tahmül gösterip arkalarında namaz kılmasını emretmiştir. Ayrıca günah işlemekle ısrar eden sahabelerinden bazıları için onlar Allah ve Resulünü sever diyerek İnsanları onlar lanetlemekten engellemiştir. Diğer taraftan ibadet ve veralarına rağmen zilhüveyrisa ve ashabı hakkında da onlar okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkmışlardır buyurmuştur. Bu yol aynı zamanda müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'ın takip ettiği bir yoldur. Her üç sınıf şianın da cezalandırılması için emir vermişti ehven şer yani zararı daha az olan mufattıla, şianın mufattıla kolu yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Ebu Bekir radıyallahu anh'ten daha üstün gören e, şia kolu e, ehven şerdir. Daha az zararlı kabul edilmiştir. Ömer gerek Ali radıyallahu anh gerek Ömer radıyallahu anh bunlara sadece dayak atılmasını emretmişlerdir. Ali radıyallahu anh ve başkalarının ilahı, veyahut e, nebi olduğuna inanan kimse de yok mu şu anda ses? Herkeste mi gitti? Ses yok mu şu anda? ben de ses gidiyor gözüküyor ama Ali radıyallahu anh'ın veya başka herhangi birisinin ilah ya da nebi olduğuna inanan ve böylece haddi aşan Nusayriye, İsmailiye, Kadiyaniye gibi fırkaların katli Müslümanların ittifakıyla caiz görülmüştür. Bunlar Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafirdirler. Bunlardan küfürlerini gizleyenler cehennemin en alt tabakasında yer alan münafıklar zümlesinden sayılırlar. Bunu açığa vuranlar ise Küfür de kafirlerden daha şiddetli kabul edilirler. Böyle kimseler cizye ve zimmetle Müslümanlar arasında barındırılmazlar. Barındırılamazlar. Mürted sayıldıkları için kestikleri yenmez. Nikah yoluyla onlarla akrabalık kurulamaz. Günümüzdeki değişik versiyonu İskender Evrenesoğlu cemaatidir. Tıpkı bu Kadiyaniler gibi aynı hükümdedirler. Ebu Bekir radıyallahu anh ve arkadaşlarının Müseylemetül Kezzab ile savaştıkları gibi bunlarla da savaşılması gereklidir. İslam ülkelerinde yaşayanlar tebe edip dini vecibeleri yerine getirdikleri takdirde bulundukları yerlerde kalabilirler. Bu sadece haddi aşan rafizlere mahsus bir hüküm değildir. Yine herhangi bir tasavvuf şeyhi hakkında haddi aşarak onun kendisinin rızıklandırdığını veya ibadetin ondan sağıt olduğunu, kendisinden mükellefiyetin düştüğünü, şeyhin nebiden daha üstün olduğunu veya şeyhinin nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına ihtiyacının olmadığını, Hızır'ın Musa ile birlikte olması gibi herhangi bir şeyhin de nebi aleyhisselatü vesselam ile birlikte olduğunu söyleyen kimse kafir sayılıp öldürülmesi gerekir. Aleyhinde kesin ispat bulunan belli bir kimse için de yine durum aynıdır. Ehli sünnet ve cemaatin Bidatini gizleyenle bidatini açığa vurup ona davet eden bidat davetçilerine karşı tutumuna gelince el sünnet ve el cemaat bidatini gizleyen onu açığa vuran e, gizleyenle açığa vuranı ya da ona davet edeni aynı muamele tabi tutmamıştır. Bidatini açığa vuran ve onu teşvik eden kimsenin zararı başkasına da ulaşacağı için erişeceği için o hedef alınır ve faaliyetleri durdurulur. Sürgün veya benzeri cezalarla cezalandırılır İslam hükümetinde. Bidatini gizleyen kimse ise Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın dönemindeki münafıklara yapılan muameleye tabi tutulurlar. Zahirine göre hüküm verilip durumu Allah'a havale edilir. Özürsüz olarak Kitap, Sünnet ve icma ümmete karşı gelen kimse bidat elinin muamelesine tabi tutulur. Bidatleri açığa vuran, onları yaymaya çalışan ve kendisinden büyük günahlar sadır olan kimse sürgün edilir. İşlemiş olduğu günahı ya da küfrü gerektirmeyen bidati gizleyen kimse ise sürgün cezası ile cezalandırılmaz. Kendisinin müsbet gösterinin zahirine bakılır, gizli yönü ise Allah'a havale edilir. Bu kimseler Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki münafıklara benzedikleri için onlarla aynı muameleyi görürler. Bunun için İmam Ahmet ve kendisinden önce ve sonra gelen alimlerin çoğu, İmam Malik ve diğerleri gibi alimler, bidat davetçilerinin rivayetlerini kabul etmemişler. Onlardan rivayet almamışlar, onlarla birlikte oturup kalkmamışlar, teşrik mesai etmemişlerdir. Sükut edenler için ise aynı hükmü uygulamamışlardır. Sahih hadis kitaplarının sahipleri zaman zaman bu tür suskun kalmış kimselerden rivayet kabul etmişlerdir. Yani bidatine davetçi olmayan kimselerden hadis almışlardır. Bir de bidat ehlinde mesela yalanı caiz gören fırkadan mı, caiz görmeyen fırkadan mı bu ayrımı da gözetmişlerdir. Şeriata göre ehli bidatı ve bidatleri terk konusuna gelince, münkeratları... Münker şeyleri def etme anlamında olan e, terk bir de suça karşılık cezalandırma anlamında olan bir terk söz konusudur. Bundan kasıt şudur, gerek yokken münker olan şeylere müsamaha gösterilemez. Münkeri değiştirmek amacıyla münkerin olduğu yerde bulunmak bundan istisnadır. Bu kişinin nefsini münkerleri işlemesinden al koymasına benzer. Suça karşılık cezalandırma anlamında yani azarlama ve ibret olsun diye terke gelince yani münkerleri açığa vuran kimsenin tevbe etmesi için, onun tevbe etmesini sağlayabilmek için kendisine verilen sürgün cezasıdır. İslam hükümetinde böyle cezalar verilir bidat eline. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam belli bir cihadı özürsüz olarak terk eden 3 kişi sürgün etmiştir. Tevbeleri Allah Teala tarafından kabul edilinceye dek bu durum devam etmiştir. Münafık bile olmuş olsalar kendisini iyi ve müspet gören kimseleri böyle cezalandırmamıştır. Yani içindeki küfrü açığa vurmayan kimseleri aynı cezaya tabi tutmamıştır. Uyguladığı da bir nevi tazir cezasıdır. Tazir cezası namaz ve zekat gibi farzları terk eden, zulüm ve fuhuşla meşgul olan, kitap, sünnet ve icmaya muhalif bid'atleri yaymaya çalışan kimselere verilir. Salih selefimiz ve bu ümmetin imamlarına göre bidat davetçilerinin, bidat propagandacılarının şahitliği kabul edilmez. Arkalarında namaz kılınmaz. Kendilerinden ilim alınmaz ve karşılıklı kız alıp verilmez. Bu davranışlarından vazgeçinceye kadar onlara verilen bir cezadır. Bu sebeple herhangi bir bidate davet eden ile etmeyen arasında fark gözetilmiştir. Davetçi kötülükleri ifşa ettiği için, açıa vurduğu için bu cezayı hak eder. Gizleyene ise aynı ceza verilmez. Zira bu kimse Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklardan daha kötü değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o münafıkların durumunu bilmekle beraber zahirdeki hallerine bakıyor, gizlemekte olduklarını ise Allah'a havale ediyordu. Ortaya çıkan münkerlerin bertaraf edilmesi gerekir. Gizli kalanların ise sorumluluğu sahibine aittir. Zina, içki ve buna benzer diğer münkerleri işleyenler, bu kimselere imkan dahilinde karşı çıkmak gerekir. Kişinin gizlemiş olduğu günahını zararlı bir duruma gelmedi müddetçe açığa vurmamak gerekir. Kişi duruma bakacak ve gizliden caydırmak için onunla meşgul olacak. Fakat bu duruma engel olunamıyorsa, din için daha faydalı olacağı düşünülerek caydırıcı olması için sürgün ve buna benzer cezai müeyyettelere başvurulur. Suçlu suçunu gizlemediği takdirde onu idare etmeden hatta selam dahi alıp vermeden sürgün ve benzeri cezalarla cezalandırarak ona karşı açık bir tavır, tavır almak gerekir. Müslümanlar nasıl ki onu sağ iken yalnız bırakmışlarsa ölümünden sonra da yalnız bırakıp cenazesini terk etmelidirler. Böylece bu diğer günahkarlara da ibret olur. Bu iki çeşit insan hakkında gıybet etmek yani aleyhlerinde konuşmak alimlerin ittifakıyla caizdir. Eğer kişi işlemiş olduğu zulüm, fuhuş ve sünnete aykırı bidat suçunu ifşa ederse, imkanlar elverdiği oranda ona karşı tavır alınır, sürgün cezasına çarptırılır ve her yerde kötülenir. Günahını gizleyen kimseye ise nasihat edilir. Namaz kılmayan ve çeşitli günahlar işleyen biriyle teşriki mesai etmekle, yani onunla oturup kalkmakla dinine zarar gelebileceğini düşünen bir kimse, Ondan uzaklaşabilmek için içinde bulmuş olduğu durumu açıklayıp yüzüne vurmalıdır. Eğer bidatçı kimse insanların inançlarını akidelerini bozup kitap ve sünnete ters bir yola sevk ederse veya insanların ondan etkilenerek sapıtmaları imkanı, ihtimali ortaya çıkarsa zarar görmemeleri için durumu herkese bildirmek gerekir. Bunu da şahsi kim ve kişisel arzuları tatmin ya da makam hırsı için değil de sadece Allah rızası için yapması gerekir. Tek amaç o kimseyi doğru yola yönlendirip zararsız bir duruma getirmek olmalıdır. Ona mümkün olduğu kadar iyi ve yumuşak davranmak gerekir. allah Teala toplumun huzuru ve maslahatı için adam öldürmeyi helal kılmıştır. Çünkü kitabında fitne adam öldürmekten daha büyük bir suçtur buyurmuştur. Müslümanları dinlerinden alıkoymadığı müddetçe kişinin küfür ve şirkinin zararı sadece kendisinedir. Bu sebeple fıkıh alimleri şöyle demişlerdir. Kitap ve sünnete aykırı olan bir bid'ate davet eden kimse, kendi halinde sessiz kalan bidatçının hak etmemiş olduğu bir cezayla cezalandırılır. Bidat ehliyle yapılan muamelelerde el sünnet vel cemaatin uygulaması gereken bir takım metot ve kaideler vardır. el sünnet ve cemaatin bidat hal ve davranışlarını açıklamak, ifşa etmek Elleri ve dilleriyle onları değiştirmek için iki temel prensibe riayet etmesi gerekir. Birincisi, bu iş sadece Allah rızası için ve e, onun emrine muhafakat, onun emrine uymak için yapılmalı. Kişinin ıslah olup doğru yola yönelmesi amaç edinilmelidir. Bu kesinlikle şahsi çıkar sağlamak ve intikam almak için yapılamaz. İkincisi ise, maslahatı temin ve karışıklığı ortadan kaldırmak için bu iş yapılmalıdır. Aksi takdirde meşru olmaz. Zira dinin direği budur. Şer'i sürgün ve toplumdan tecrid etme hadisesi Allah ve Rasulünün emri gereği olduğuna göre bu iş emre uygun ve sadece Allah rızası için olmalıdır. Şahsi bir amaç da emre aykırı bir şekilde yapıldığında bu meşru olmaz. İnsanların çoğu nefsine uyarak yapmış olduğu şeyleri Allah rızası için yaptığını zanneder. Bizim bu e, inspik odalarında bir takım insanları banlamamızda da yine e, yani bidatçı oldukları gerekçesiyle banlamamızda Yine bunlara dikkat etmemiz gerekir. Üç günden fazla küs kalmamak gerekir. Üç günden fazla dargın kalmak caiz değildir. Bazı durumlar hariç bu insanlar için haramdır. Mesela huysuz bir kadın, kocasının yatağını terk etme hakkına sahiptir. Yani cinsel ilişkiyi kesebilir. İlahi hakka dayalı olan terk etme hadisesini insan hakkına dayalı olandan ayırt etmek gerekir. Birincisi emrin gereğidir. İkincisi ise yasak olan bir şeydir. Zira tüm müminler kardeştir. Sürgün, uzak durma ve tecrid etme gibi cezalar şer'i olması dolayısıyla bir çeşit Allah yolunda yapılan cihat gibidir. Bunlar Kur'an'ın hakimiyeti ve dinin her tarafa yayılması için yapılır. Dostluk ve düşmanlık da Allah için olmalıdır. Bir müminin görevi zulme uğramış olsa bile, mümin kardeşiyle dost olmaktır. Zira zulüm imana dayalı dostluğu engelleyemez. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer müminlerden iki grup savaşırsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünce kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık aralarını düzeltin ve adaletle davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Yine aynı surede Ayetin devamında şöyle buyrulur. Ancak müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Öyle anlaşılıyor ki anlaşmazlık ve zulüm İslam kardeşliğini ortadan kaldırmaz. Mümin çok iyi bilmeli ki kardeşinden zarar görse bile onunla dostluğunu kesmemeli, kendisinden iyilik ve ihsan görmüş olsa dahi kafire de düşman olmalıdır. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle dini yalnızca kendisine ait kılmak, sevgi, ikram ve sevabın dostlarına, buğzun, nefretin, aşağılık ve azabında düşmanlarının olması için kitap ve rasullerini göndermiştir. Bidati, bidat ehlini terk ile kastedilen şey, bidat sahibini bidat ve günahlarından uzaklaştırıp onu terbiye etmek ve başkalarına bir ibret kılmaktır. Bu uygulama, kötülükleri zafa uğratıp asgari seviyeye indirirse ancak meşru olur. Eğer ne kendisine ne de başkasına hayrı değil, şerri dokunmuşsa meşru değildir. İnsanlar fıtraten birbirinden farklı yapıya sahiptirler. Kimisi ısındırmakla, kimisi de terkle yola gelir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kısım insanları birbirlerine karşı ısındırmış, bir kısmını da başka yerlere sürüp tecrit etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kavimler arasında saygınlığı olduğu için Tebük gazvesine çıkmayan müellefeyi kuluptan da daha hayırlıydılar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bazen bir kavme iyi davranır, bazılarında terk ederdi. Onlar mümin idiler. Dinin izzeti ve günahlarından temizlenmeleri için bu yol tercih edilmişti. İmam Ahmed ve onun gibi düşünenler bu durumları göz önünde bulundurarak <gülüyor> yer ve zamana göre değerlendirmeyi göz önünde yer ve zamana göre değerlendirme yapmışlardır. Mesela Basra'da Kaderiye fırkası, Horasan'da Cehmiye, Kufe'de de Şia çoğunluktaydı. Bu sebeple buralarda bidatler yaygındı. Diğer yerlerde ise bu beldelerde olduğu kadar yaygın değildi. Onlar bu yerler arasında fark gözeterek değişik uygulamalar yapmışlardır. Ayrıca saygınlık duyulan nüfuzlu imamlar ile diğerleri arasında da aynı şekilde ayrım yapmışlardır. Şeriatın amacı, maksadı bilindikten sonra en uygun şer'i yol tercih edilmiştir. Bu imamlar Allah kendilerinden razı olsun bunu gözetmişlerdir. İshak diyor ki, İshak bin Rahüye, Ebu Abdillah'a yani, İmam Ahmet bin Hanbel'e Kur'an mahluktur diyen kimsenin durumunu sordum. O da bana kalırsa o her türlü belayı hak etmiştir cevabını verdi. Ben peki onlara karşı düşmanlığı körüklemek mi yoksa onları idare etmek mi daha iyidir diye sordum. Horasan halkının onlara gücü yetmez dedi. Evet o kaderiye içinde şöyle demişti. Eğer biz kaderiyenin rivayetlerini kabul etmezsek Basra ehlinin çoğunu terk etmiş oluruz. Bunun yanında onlara iyi muamele edilmesi, deliller göstererek onlara hitap edilmesi, haklarında sürgüne hükmedilmesi, onlarla oturup kalkılmaması ve konuşulmaması gibi konularda söylemiş olduklarından da neyi kastetmiş olduğu, İmam Ahmed'in neyi kastetmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir nevi saldırı kabul ederek onların elebaşlarıyla irtibatın kesilip tecrit edilmelerini emretmiştir. Zira hicret ayrılmak Tecrid etmek bir nevi tazir, cezalandırma sayılır. Cezalandırma ise kötülükleri terk ettirme anlamı taşıyan hecrin ayrılmanın bir çeşididir. Bu duruma göre kötülükleri terk ettirme amacıyla yapılan hecir takviye için kullanılır. Zalimi cezalandırmak için yapılan hecir ise bir nevi had cezası, emri bil maruf, nehyanil münker ve cihat kabul edilir. Tabii ki zalime ceza verebilmek için güç, güç ve kuvvet sahibi olmak gerekir. <gülüyor> Bu sebeple güç sahibi olan kimseyle aciz olana uygulanan hecretme, ayrılık kararı arasındaki şer'i hükümler farklıdır. Ayrıca küfür, fısık ve günahkarda günahlarda olduğu gibi bidatçı zalimlerin azlığı veya çokluğu, kuvvetliliği veya güçsüzlüğü göz önünde bulundurularak duruma göre haklarına hüküm icra edilir. Allah azze ve celle'nin haram kılmış olduğu şeyleri yapmak zulümdür. Bazen Allah'ın bazen kulun Bazen de hem Allah'ın hem de kulun hakkına saldırı vaki olur. İşte bu saldırının adı zulümdür. Sürgün, tazir, terk ve tecid cezaları İslam dininin maslahatı için verilir. İyi netice veren ceza kötülük sayılmaz. Bunun gibi verilen ceza da kötü bir netice verirse iyi bir iş yapılmış sayılmaz. Bilakis bu kötü bir işi olmuş olur. Fayda ve zarar vermediğinde ise ne iyi ne de kötü olur. Sürgün ve terk iki amaçla yapılır. Bu uygulama duruma göre kötü bidatlerden sayılan zulüm, günah ve bozgunculuğu def etmek ya da iman ve salih amelleri güçlendirmek, cihat zemini hazırlamak ve zalimi caydırmak için cezai müeyyide olarak uygulanır. Zira zalim bir kimsenin cezalandırılması insanları onun şerrinden kurtardığı gibi onların kitap ve sünnetin peşinden gidip başka yollara sapmamalarını temin eder. Sürgün, terk ve tecrit cezaları Caydırıcı olmuyor. bilakis bazı iyilikleri engelliyorsa amacından saptırılmış kabul edilir. İmam Ahmed'in Horasan halkı hakkında zikrettiği örnek gibi. O şöyle diyordu: Onlar cehmiyeden olanlarla baş edemiyorlardı. Zira güçleri yetmedi halde onlara karşı mücadeleye girişselerdi, müspet yönde faaliyet gösteremezlerdi. Güçsüz durumdaki müminler onlara idare etmek zorundaydılar. Aleykümselam ve rahmetullah. Böyle bir davranış. Bazen zalimlerin kalbini yumuşatıp yakınlık meydana getirebilir. Basra'daki kaderilerin de durumu aynı şekildeydi. Eğer kendilerinden rivayet kabul edilmemiş olsaydı, çoğunlukta olduklarından dolayı ilim ve hadisler onların arasında mahsur kalırdı. İlim, cihat ve benzeri konulardaki farzların yerine getirilmesi için yapılan tazir, bunların terki yerine daha az zararlı bidatlere bağlı bir durum oluşturursa... Bu konuda bir tolerans gösterilir. Bu konuda İmam Ahmed ve diğer imamların detaylı işteat ve yorumları vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı uygulamaları da değerlendirildiğinde bazı değer, e, kıyaslar yapılabilir. Bazı kimselerde bunu genel bir kaide e, genel haline getirip gerekli olup olmadığına bakmadan olmadıkları halde sürgün ve tek cezalarını uygulamak istemişlerdir. Bu vacip ve müstahap olmadığı gibi zaman zaman harama yol açmıştır. Tabi bazen de vacip ve müstehapların terkine sebep olmuştur. Bunun aksine davrananlar da olmuştur. Bunlar gerekli olan cezai yaptırımlar müeyyideleri caydırıcı bir unsur olan terk ve sürgünü tümüyle uygulama çabasından kaldırmışlardır. Böylece vacip olan Emri bil maruf ve nehyi an'il münker ve zararlı bidatları ortadan kaldırma gibi faaliyetleri terk etmekle iki taşın arasında kalmışlardır. Tabii ki bu normal bir şey değil. Normal bir durum değildir. Bu konuda ifrat ve tefritten uzak vasat bir yol seçmek gerekir. Ehli sünnet vel cemaat kafir olup olmadığı bilinmeyen ehli bidat'in doğru yola gelmesi için dua ederler. Ehl-i Sünnet ve Cemaat küfür ve nifakları belirlenmediği sürece, sabit olmadığı sürece, bidatçilere şefkat göstermiş, günahlarının affı için Allah'a dua etmişlerdir. Esas gaye Müslümanların can, mal ve namuslarını korumak olduğu için bu konuda titizlik göstermiş, suçlular toplumdan iyice ayıklandıktan sonra ferdi olarak cezalandırılmışlardır. İyi ve kötüyü ayırt etmeden herhangi bir cezayı uygulamaya kalkışmamışlardır. İlahi emir gereği, münafık bilinen kimselere rahmet duası yapmak yasaktır. Ancak durumu meçhul olanlar bundan müstesna tutulmuştur. Zira hüküm zahire göredir. Batını ise Allah'a havale edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, küfrü kesin delillerle ispatlanmayanlara mağfiret, bağışlanma duası yapmıştır. Bu bizim için bir delildir. Bidad ehline ve fasık olan bir kimseye küfrü tespit edilmediği sürece dua edilir. İçinde bulunduklara durumu terk etmeleri için bazı imam ve alimler onlara rahmet duasını terk etmiş olsalar bile bu fazla bir şey ifade etmez. Zira nebi Aleyhisselatü Vesselam mağfiret başlangıç duasını yapmayı emretmiş, yapmayan da vefasızlık ve haddi aşmakla vasıflandırmıştır. Gelen rivayetlerde onun bidatleri gizli tutanlara dua ettiği bildirilmiştir. İmam Ahmed kendisini Kur'an'ın mahluk olduğunu Söylemeye ve Allah'ın sıfatlarını inkar etmeye zorlayan, o ve diğer alimlerle tartışmalara giren, dövme, öldürme, görevden uzaklaştırma, şahitliği reddetme, maddi zarar verme ve düşmana karşı kormasız bırakma gibi buna benzer çirkin davranışlarla, müminlerle eziyet veren cehmilerle teşrik mesai etmemiştir. Onlarla oturup kalkmamıştır. O sırada kadı, vali ve alimlerin çoğu onlardandı, cehmilerdendi. Kendilerinden olmayan veya en azından Kur'an'ın mahluk olduğu ve sıfatların reddi konusunda onlar gibi düşünmeyen herkesi tekfir ediyor, onlara kafir muamelesi yapıyorlardı. Yani bu tekfircilik cehmilerde vardı. Hiç şüphesiz ki bu en aşırı derecede olan bir cehmilik çeşididir. Çünkü sapık ve batıl bir söze davetle zorlama, kabul edeni mükafatlandırıp reddedeni cezalandırma, dayak ve öldürme kabul etmekle mukayese edilemeyecek derecede ağır suçlardır. Cehmi'lerin günümüzdeki uzantıları olan ahbaşlar da aynı yolu takip etmekte, kendileri gibi inanmayanları tekfir etmektedirler. Daha sonraları İmam Ahmet kendisine dayak attırıp hapsedilen halifeye ve diğerlerine dua etmiş ve onlara hakkını helal etmiştir. Eğer bu kimseler müftet kabul edilselerdi, günahlarının affı için onlara dua etmek caiz olmazdı. Kitap, sünnet ve icma ile sabittir ki kafirlerin affı için dua edilemez. Nerede olurlarsa olsunlar, Müslümanların kanları ve malları birbirlerine haramdır. İslam şeriatına karşı çıkanlara da yardım etmek haramdır. İsterse bunlar, nerenin ahalisi olurlarsa olsunlar. Herhangi bir yerde ikamet edip de dini vecibelerini yerine getirmekten aciz kalan kimseler için hicret etmek vaciptir. Aksi takdirde yani e, aciz kalmışlarsa, hicretten aciz kalmışlarsa veyahut buna benzer e, bir engelleme yoksa, dini vecibelerini yerine getiriyorlarsa müstehaptır. Hicret etmek o zaman müstehap olur. Müslümanların canlarına ve mallarına kast edenlere yardım etmek ise haramdır. İmkanlar nispetinde onlara engel olmaya çalışmak gerekir. Bunu da yapamazsa imayla tavır koymalı ve onları kıyaben kötülemelidir. Orayı terk etmekten başka bir çare kalmazsa hicret artık kaçınılmaz olur. Kitap ve sünnette zikredilen vasıflara sahip olmayanları, velevki aralarında zalim de olsa küfür ve nifak ile itham etmek helal değildir. Darul İslam'da uygulanan hükümler Darul Harp'te uygulananlardan farklıdır. Hem Darul Harp hem de Darul İslam olan yerde Darul İslam olan yerden farklıdır. Çünkü Darul İslam'daki askerler Müslümandır. Ahalisi kafir olan mutlak Darul Harp'ten de farklıdır. Müslüman hak ettiği ile muamele görür. Dinden çıkan kimse ile savaşmak vaciptir. Ehli bidatın arkasında namaz kılma konusunda ehli sünnet ve cemaatin tavrına gelince Müslüman beldelerden birinde ikamet eden kimsenin cuma, bayram ve cemaat namazlarını imam bidat ehli dahi olsa müminlerle kılması ehli sünnet ve cemaatin temel prensiplerindendir. Ehli sünnet ve cemaatin usulündendir ki onlar cuma, bayram ve cemaat namazlarını kılarlar. Rafizi ve diğer bazı fırkaların yaptığı gibi Cuma ve cemaat namazlarını terk etmezler. Dört imam da dahil olmak üzere bütün İslam alimlerinin ortak görüşüne göre günah ve bidati gizli olan imamın arkasında namaz kılınır. Resulullah Aleyhissatü vesselam'dan sonra Müslümanlar bu gibi insanların arkasına namaz kılmışlardır. Hiçbir imam iç hali bilinen imamın arkasında kılınan namazın dışındaki diğer namazların caiz olmadığını söylememiştir. Yani bir kimsenin İç hali biliniyorsa ancak o zaman e, arkasından namazı terk etmişlerdir veyahut işte bir e, bidat akidesine sahiptir ona davet ediyordur. Daha ehil bu, e, e, daha ehil birinin bulunmadığı bir yerde ya da cuma kılınacak başka bir yer bulunmadığı takdirde facir veya ehli bidat olan bir imamın arkasından namaz kılınır. Bu el sünnet ve cemaatin ittifak ettiği bir husustur. Bazılar böyle bir ortamda iyi tanıdıklar bir imamın arkasında namaz kılmayı tercih ederler. Bu mesele İmam Ahmed'ten sorulmuş ancak böyle bir şartın varlığından söz etmemiştir. Ebu Amr Osman bin Merzuk Mısır'a gittiğinde o zamanın melikleri açıkça şia propaganda'sı yapıyorlardı. Bunlar batini mülhitleriydi. Bu sebeple bölgede bidatler korkunç bir şekilde artmış çoğalmıştı. Durumu müşahede eden bu zat Etrafındakilere tanımadıkları kimselerin arkasında namaz kılmalarını emretti. Estağfurullah namaz kılmamalarını emretti. Onun vefatından sonra bu beldeler sünni bir komutan olan Salahüttin Eyyubi tarafından fethedildi. İlim ve sünnet bariz bir şekilde çoğalıp yayıldı. İslam alimlerinin ittifakıyla iç hali bilinmeyen kimsenin arkasında namaz kılmak caizdir. İç hali bilinmeyen imamın arkasında kılınan namazın haram ya da batıl olduğunu iddia eden kimse ise bu icmaya aykırı gel, karşı gelmiş olur. Aleyküm ve rahmetullah. Müslümanların şehirlerinden herhangi birinde ikame eden kimse, onlarla birlikte cuma ve cemaat namazlarını kılmalı, müminleri dost edinip onlara karşı düşmanlıktan kaçınmalıdır. Yanlış yolda gördüğü kimselerde imkanlar nispetinde doğru yola işaret etmek için gayret sarf etmelidir. Ancak buna güç yetiremedi takdirde sorumlu olmaz. Çünkü allah Teala hiç kimseye gücünün üzerinde yük yüklemez. Müslümanların imamlığına en liyakatlı şahsı geçirmeye gücü yetiyorsa onu başa geçirir. Bidat ve günahları açıkça irtikap eden kimseleri engelle, engellemeye, mani olmaya muhtedir ise onları da engeller. Fakat bu noktalarda gücü yoksa o takdirde Allah'ın kitabını ve Rasulun sünnetini en iyi bilen, Allah ve Resulüne itaati en fazla gayret gösteren kişinin arkasında namaz kılmak daha uygundur. Nitekim sahip bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir topluluğa Allah'ın kitabını eni okuyan kimse imamlık eder. Şayet kıra tutsunda birbirlerine eşit iseler o zaman işlerinden sünneti eni bilen, sünnet açısından da eşit iseler o takdirde daha önce icret eden, hicrette de eşit iseler o zaman yaşı daha ileri olan imam olur. Eğer Müslümanın açıkça bidat içinde olan ve günah işleyen birinden uzak durmasında bunu gerekli kılan bir maslahat varsa, o kişiden uzak durabilir. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebük gazvesinden geri kalıp savaşa katılmayan üç kişiden Cenab-ı Hak onların duasını kabul edince kadar uzak durması gibi. Ama bir başkası bu Müslümanın izni ve haberi olmaksızın bu makama getirilmişse ve onun arkasında namaz kılmamakta şer'i bir maslahat yoksa işte bu durumda cuma ve cemaat namazlarının terk edilmesi bir cehalet ve sapıklıktır. Bu halde bir kişi, bir bidat'e diğer bir bidatla karşılık vermiş olur. Bidat ehlinin tekfir ve tefsikinde el sünnet ve cemaatin tavrına gelecek olursak, el sünnet ve cemaat bidat ehlini tekfir konusunda genelde ihtiyat elden bırakmaz. Özellikle de tevilciler hakkında daha dikkatli ve titiz davranır. Bir Müslüman işlediği bir günah veya yaptığı bir hata sebebiyle tekür edilemez. Bu caiz değildir. Mesela kıble ehli ile zalim hariciler arasında tartışma konusu olan meseleler buna örnektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileriyle savaşılmasını emrettiği haktan uzaklaşmış bulunan hariciler ile Raşit halifelerinden olan müminlerin emiri Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh etmişti. Bu kimselerle çarpışmak gerektiği usunda. Gerek sahabe ve tabiyunun ileri gelenleri, gerekse daha sonraki nesillerin imamlar ittifak etmişlerdir. Ama bu haricileri ne Ali bin Ebi Talip, ne de Saad bin Ebi Vakkas, ne de bir başka sahabi tekfir etmemiş, bilakis kendileriyle çarpışmış olmalarına rağmen onları Müslüman saymışlardır. Ayrıca Ali radiyallahu anh onlarla ancak haksız yere kan dökmeye ve Müslümanların mallarını yağmalamaya başladıkları zaman savaşmıştır. Ama onlarla kafir oldukları için değil, Zulümlerini ve azgınlıklarını ortadan kaldırmak için çarpışmıştır. Bu sebeple de o harcilerden esir edilen kadınlarına cariye, ele geçirilen mallarına da ganimet muamelesi yapmamıştır. Sapık oldukları, nas ve icma ile sabit olan bu kimseler, Allah ve Resulü kendileriyle savaşılmasını emretmiş olmasına rağmen, tekfir edilmediklerine göre, kendilerinden daha bilgili kimselerden dahi, daha bilgili kimselerin dahi hataya düşebildikleri bazı meselelerde hakka isabet edememiş muhtelif çeşitli gruplar nasıl kafir sayılabilirler? Bu gruplardan herhangi birisinin diğer bir grubu kafir ilan etmesi, kanını ve malını helal kılması asla caiz değildir. Kafir sayılan bu grup arasında kesin kes bidatler bulunsa bile durum yine aynıdır. Ama bilakis bunlara küfür damgasını vuran küfür damgasını vuran fırka bizzat bizzat bidatçıysa bu takdirde durum daha da şaşırtıcı bir hal alır. Hatta bazen bu damgacıların bidati daha da beter olabilmektedir. Genellikle bu fırkaların tamamı üzerinde itiraf ettikleri ustaların gerçek yönünü bilmemektedirler. Asıl olan şu, Müslümanların kanları, malları, ırz ve namusları birbirlerine haramdır. Ancak Allah ve Rasulun izniyle helal olabilir. Bir Müslüman bir diğerini tekfir etme veya onunla savaşma konusunda bir tevhilden hareket ediyorsa, bu takdirde kendisi tekfir olunmaz. Nitekim Ömer bin Hattab, radıyallahu an Ashab'dan Hatıp bin Ebi Belta'a için, Ey Allah'ın Resulü müsaade et de şu münafığın boynunu vurayım demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. Hatıp Bedir gazvesine katıldı. Sen nereden bileceksin ki? Cenab-ı Hak Bedir ehlinin durumlarını bilip onlar hakkında dilediğinizi yapın. Ben sizi bağışladım. Buyurmuştur. Evet insanların Bugün zalim bir takım yöneticileri Allah'ın indirdiğinden başkasıyla yöneten yöneticileri tekfir ettiğinden dolayı harcılıkla itham edildiğine de şahit oluyoruz. Bu mücerret olarak harcılık ithamına sebep olamaz. Buna sebep teşkil edemez. Bu konuda ehşünnet vel cemaatin eleştirdiği kısım şudur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ifadesinin genel manada alınarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkesin tekvir edilmesinden hareketle yöneticileri tekvir ederlerse bu bir harcıliktir. Ama bu yöneticilerin teşride bulunarak Allah'ın koyduğu şeriatı değiştirerek onun yerine bir takım cezalar Allah'ın koyduğu had cezalar yerine onlar değiştirip yerine beşeri kanunlar koymaları sebebiyle kafir olduklarını söyleyenler harici değildir. Bu konularda ehli İslam, tevhid ehli olan insanlar, tevhid konusunda bilinçli olan kimseler maalesef birbirlerine itham ederek yanlış kapılara yol açıyorlar, yanlış kapılar açıyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Ayetinde Ehli Sünnet ve Cemaat tafsilata gider. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın yaptığı gibi. Her kim buradaki her kim ifadesi sadece yöneticileri kapsayan bir ifade değil, bütün hükmedenleri kapsar. Bu sebeple İbn Abbas radıyallahu anhuma buradaki Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler ifadesinde küçük küfrün Müslümanlar hakkında kullanılırsa küçük küfrün kastedildiğini Allah'ın hükmünü inkar eden veyahut beşeri bir hükmü onunla eşit görenlerinde büyük küfrü işlemiş olduklarına dair bir açıklama yapmıştır. İbn-i Ebi Hatim tefsirinde sahih bir yolla Maide suresinin 44. ayet hakkında i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın hiye kebira yani o büyük günahtır dediğini nakletmiştir. Şüphesiz i̇bn Abbas radıyallahu anhuma Allah'ın indirdiğinden başkası hükmetmenin küfür olduğuna karşı çıkmamıştır. Fakat bunu Müslümanların aleyhinde onların tekviri için delil getiren harcilere karşı bu sözü söylemiştir. Yani Müslümanlar Allah'ın hükümlerini inkar etmeden bir fıska düştüklerinde bu onlar için bir kebiredir, büyük günahtır. Fakat hükmü inkar ettiklerinde veyahut beşeri bir hükmü ona eşdeğer saydıklarında bu kafir olacakları apaçıktır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü la ilâhe ve estağfiruke ve etûb